Mücahidin bilmesi gereken önemli noktalar. Yiğit inan. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, selat ve selam onun Resulü'ne olsun. Cihada niyetlenen bir Müslümanın bu ameli gerçekleştirmeden önce dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu yazımızda o noktalardan bir kısmının üzerinde durmaya çalışacağız. 1. Cihad ameli ile ilgili hükümleri bilmesi gerekir. İlim her Müslüman erkek ve kadının üzerine farzdır. Fakat bu vücubiyet bazı hallerde her bir ferdi kapsarken bazen de belli başlı Müslümanların üzerine bir vazife olarak karşımıza çıkar. Mesela Arapça öğrenmek ilmin bir parçasıdır fakat her Müslümanın Arapça öğrenmesine gerek yoktur. Bir grup Müslümanın Arapça öğrenmesi din hususunda ümmete yeterli oluyorsa diğer Müslümanların üzerinden sorumluluk düşer. Cihadla ilgili şer'i hükümleri öğrenmek de bu şekilde incelenmelidir. Cihad üzerine farzı aynı olan veya farzı aynı olmasa da cihat ameline katılan kişiler için cihatla ilgili hükümleri öğrenmek farzı aynıdır. Sadece cihat değil hangi amel olursa olsun öncelikle ilim yoksa amel fesada uğrayabilir. Burada şu noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. İlimden kastımız cihatla alakalı bütün bilgileri öğrenmek, hıfzetmek demek değildir. Bu zaten normal şartlarda mümkün olmaz. Eğer bunu şart koşarsak, Allah'ın üzerimize yüklediği sorumlulukları sadece bir grup alim yapabilir demiş oluruz. Kastımız, amelimizi ifsat etmeyecek düzeyde bir bilgiyi öğrenmektir. Özellikle bu hususa vurgu yapmamızın sebebi günümüzde bazı yol kesicilerin insanları cihattan alıkoymak için ilim şartını öne sürmeleridir. Aslında bu yol kesicilerle Müslümanlar aynı kılıflar altında farklı mevzularda defalarca engellenmeye çalışılmıştır. Bunlardan en önemlisi ise taahhütların ve küfür toplumlarının tekfiri meselesidir. Sen alim değilsin, nasıl insanları kolayca tekbir edersin diyerek taahhütlarına sadakatlerini gösteren belamlar maalesef Müslümanları da etkilemiştir. Artık birçok kimsenin dilinde, Tekfir şer'i bir hükümdür, diğer bütün hükümlerde olduğu gibi bunda da ilim gerekir, söylemleri dolaşmaktadır. Bilal'in radiyallahu anh, ehad kelimesinden ibaret olan bilgisiyle neleri reddettiğinden gafil olan bu taifenin, ufak bir sapma gibi gözüken bu söylemleriyle çok derin çukurların içerisine yuvarlanmaları an meselesi haline gelmiştir. Bazıları ise çukurda debelenmeye ve başımızdaki tağutlarla bunları başa getirenlerin Müslüman olduğunu sayıklamaya başlamıştır. Evet, tekvir şer'i bir hükümdür ve ilim gerektirir. Fakat bu tağutları ve destekçilerini tekvir için Allah'ın indirdiklerini bir kenara koyup, yerine beşeri kanunlar koymanın ve buna destek vermenin küfür olduğunu bilmek yeterlidir. Bir kişi bunları bilmiyorsa dinin aslında tarluk eden bir meseleyi bilmediği için zaten Müslüman değildir. Sonuç olarak Müslüman şer'i hükümlerin yerine getirilmesini geciktirecek ve engelleyecek her türlü saptırmaya karşı uyanık olmalıdır. Bu tür söylemlerin kalpte yer etmemesi için Allah'la olan bağlarını kuvvetlendirmeli ve ona çokça dua etmelidir. 2. Çatısı altında cihad edilecek tayfe'nin menhicinin bilinmesi gerekir. Beraber mücadele edeceğimiz topluluğun niçin savaştığını da bilmemiz gerekir. Bir taife ile beraber savaşılabilmesi için o taifeye kafirlerin savaş açıyor olması yeterli bir sebep değildir. Gaye Allah'ın kelimesini yüceltmek ve yeryüzünde Allah'ın şeriatını hakim kılmak olmalıdır. Melhecini ve itikadını bilmeden bir çatı altına dahil olmak duygusal hareket etmek istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Belli bir süre sonra fark edilecek olan bazı gerçekler büyük ayrışmalara ve düşmanlıklara sebebiyet verebilir. O yüzden cihada niyet eden Müslüman Fert gideceği taifeleri iyi tanımalıdır. Gidebileceği hak bir taife varken itikadında bidat olan, menhecinde yanlışlar olan toplulukların karaltısını çoğaltmamalıdır. Bidat taifeleriyle beraber hareket etmeye gidilebilecek herhangi bir grup olmadığında ya da bütün küfrün bu bidat taifelerine saldırdığı zamanlarda İçtihat da karar verilebilir. Bu içtihatın sonucunda bu gruplarla beraber mücadele edilmeye karar verilmişse, illetler unutulmadan adım atılmalıdır. Ki zikrettiğimiz illetler ortadan kalktığında tekrardan bu taifelerden uzaklaşılabilsin. 3. Savaşa başlamadan önce savaşın maslahat ve mefsedetlerini hesaba katmak gerekir. Cihat bir amaç uğruna yapıldığı için belli bir plan proje takip edilerek sürdürülmelidir. Atılacak adımlar önceden dikkatli bir şekilde hesap edilmeli, maslahat mefsedet dengesine önem verilmelidir. Eğer yapılacak ameliye Müslümanlara faydadan daha çok zarar verecekse o zaman böyle bir işten sakınmak gerekir. Tabii burada altı çizilmesi gereken nokta maslahat ve mefsedet dengesini kimin belirleyeceğidir. Cihat sahasında bazı kararlar alınıyor fakat teba bu kararlar üzerinde fikir yürütüyor ve amel etmemek için ayak sürüyorsa burada bir sorun var demektir. Çünkü bir amelin fayda zarar getirip getirmeyeceğini belirleyecek olan imamdır. Daha cihad amelinin ilk başında dahil olacağı taifeyi araştıran, komutanlarına güvenen bir askerin, alınan kararlarla ilgili usulüne uygun bir şekilde fikir beyan etme hakkı olsa da itaatsizlik etme gibi bir lüksü yoktur. İtaat edilmeyecek tek alan Allah'a isyan içerikli emirlerdir. Bu amelde maslahat mı, mevsedet mi daha fazladır diye düşünüp karar vermek zaten göreceli meselelerin kapsamına girer. Göreceli meselelerde ise fertlere düşen itaat etmektir. Eğer bu hususta herkese söz hakkı verilir ve kendi bakış açılarına göre hareket etme serbestliği sağlanırsa, mevzu münafıkların cihadı terk etmek için arkalarına sığındıkları bir duvar haline gelir. Mesela Medine'deki münafıklar bazı savaşlara katılmama gerekçelerini ortaya koyarken maslahat mefsedet meselesini öne çıkartmışlardır. Onlardan bir kısmı eğer savaşa çıkılırsa geride kadınların ve çocukların yalnız kalacağını ve ırzlarının tehlikeye gireceğini söylüyorlardı. Diğer bir grupsa cihat sahalarında karşılaşacaklarının onları fitneye düşüreceğini söyleyerek geride durmaya çalışıyordu. Ama Allah bu maslahat-mefsedet dengesini kurduğunu iddia ederek amelden geri kalanları münafık olarak adlandırdı. İşte bu yüzden bu ölçü bazı nefisleri tatmin etme amaçlı kullanılabileceğinden imamın inisiyatifine bırakılmıştır. Müslüman, tabi olacağı liderini komutanları iyi tanıyacak, onlara güvendikten sonra bağlanacak ve göreceli meselelerde hoşuna gitmese de itaati omuzlarında bir görev olarak bilecektir. Bu sıralamaya uymayanlar, zikrettiğimiz maddeyle ilgili büyük ihtimalle sorun yaşayacaklardır. Yazının içerisinde açıklamaya çalıştığımız maddeler, Abdülkadir bin Abdulaziz'in Ehli Sünnetin Menheci ve Cihadın Esasları kitabının ilgili bölümünden alınmıştır. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamddır. Bu yazı, Tevhid dergisinin 36. sayısında yayınlanmıştır.